Yeter ki iste. Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Elena Polyakova ve Alper Dalkılıç. Katkılarından dolayı Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz. Açık Radyo Yeter Ki hoş geldiniz. Ben Alper Dalkılıç. Ve ben Elena Polyakova. Bugün öncelikle yayında yakın zamanda kaybettiğimiz radyonun duayenlerinden, mimarlarından Icak Baba'yı da rahmetle anıyoruz. Sevgilerimizi iletiyoruz Erina. Peki antrenman yaşamımız Ultra maratonlar nasıl gidiyor En son hangi yarıştaydın her şey çok güzel gidiyor. şimdi cumartesi günü Alanya Ultra Trail koştuk. 72 kilometre yaklaşık 3800 irtifa kazanımı. Çok keyifli geçti. Onu zaten konuşuyor olacağız bugün. Bunu bir günde mi koştun? Onu, onu, onu, onu 10 saat 43 dakika 9 saniyeli 2 salisa koştum. <gülüyor> güzel Öyle oldu. Sonra pazartesi günü sabit hedefli gene çıktım Belgrad Ormanı'na. Sabit hedefli merak edenler internetten araştırabilirler. Orientering. Orientering bir. Evet. Evet. Evet. Bugün günlerde ah, Çarşamba günü tırmanışa gittim Gürgel Daha önce bizim konumuz oldu Çok iyi tırmanışçı Bize ders verdi Kalkıp düştük İşte hayat devam ediyor Zaten bir hocam da şunu derdi havada kimse kalmaz mutlaka düşecektir yere basacaktır bu arada şunu da söyleyelim kapıda Kizikos Ultra kayıtları devam ediyor Kaçkar Ultra'nın kayıtlarını açtık hatta bugün erken kayıtlar da bitmek üzere ve videosu da ortaya çıktı diğer taraftan neden buradayız iki tane konuğumuz bizlerle. Hangisinden başlayalım? Evet ikisi de birbirini işaret ediyor. Ben Elena'dan başlayacağım diyormuşum. Evet konuklarımızdan bir tanesiyiz. Bir tanesi demiyorum. Nadide bir konuğumuz Meltem Demir. Yüzme antrenörü, can kurtaran, koşucu, dağcı. Yoga var mı? Var. <gülüyor> zaman zaman. Zaman zaman yoga var. Hoş geldin Meltem. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Ve diğer konumuzda daha önce çok kısa bir zaman dilimi içinde biz konuk etmiştik. O zaman hatta belki rekora koşmuştuk. 12 kişi yaklaşık 25 dakika içindeki konuklarımızdan bir tanesiydi. Mustafa Orhan Mustafa Giyo mu diyelim. Mustafa, Saygısı kolayca onu söylemedi. Mustafa Orhan, Mustafa serbest meslekle ilgileniyor. Ticaret işi Ticaret. ve ayakkabı gurusu. Neden guru diyorum. Onları da konu içinde anlatacağız. Aslında koşu biz Bizleri bir araya getirdi evet. bu programda ve diğer taraftan da biz yarışlarda ve günlük yaşamda içinde de devamlı dostlarımıza bir aradayız. Ve hepimiz aslında bir ortak nokta var bugün için. Hepimiz Antalya'da koştuk, Alanya'da koştuk. Evet. Evet. Herkese tebrikler bütün arkadaşlarımıza ve sizlere tebrik ediyorum. Bugün hem sizin spor hayatınızı hem de yarış nasıl geçtiğini konuşacağız. Meltem öncelikle Alanya'da 48 kilometre koştun doğru değil mi? Evet 48 kilometre koştum. Peki bu koşu öncesinde Meltem kimdir? Dinleyicilerimi seni nasıl tanıyabilir? Neler anlatmak istersin? Ee, 1989'da İstanbul'da doğdum. Ee, ...İstanbul Üniversitesi'nde ben beden eğitimi bölümünden mezun oldum. Ee, i̇şte uzmanlık alanım yüzme. Bu arada ne güzel. Hem beden eğitiminden mezun olup ve mesleğe de devam etmek. Yani evet. Türkiye'de çünkü genelde tersi de oluyor. Ben beden eğitimi, iktisat okumuştum ama şu an... E, Başka şeyler spor... oluyor. Evet, evet, evet, aynen öyle. Çok doğru. Ee, tam tersi de olabiliyor. Başka şeyler yapıp Hı -hı. sporla ilgilenenler de olabiliyor... Benim çok öncesinde çizilmişti aslında, yani e, çocukken falan profesyonel olarak bir sporla ilgilenmedim. Yani ailem tarafından öyle bir şeye yönlendirilmedim maalesef. Ama e, yüzmeyi çok seviyordum zaten. E, fakat şeydi böyle işte yani yaz gelse de yüzsek falan. Genelde hı hı. böyle denizde olabiliyordu sadece. E, nasıl karar verdim? İşte kuzenim vardı benden yaşça büyük. Ben ortaokuldayken o spor akademisine hazırlanıyordu. ...işte uzun bir antrenman süreci çok zordu, o zaman daha da zordu giriş sınavları. Hı hı. Ee, o yazda biz beraber tatile gittik. Sonra böyle, o yapsa ben de aynısını yapmaya başladım. Çok seviyordum kendisini, hala çok severim. Hı hı. Ee, böyle onunla birlikte işte bir gün böyle koşuya falan çıkmak istedim. Tabi, o böyle işte ayak uyduramayacağımı düşündü. <gülüyor> ee, sonrasında şey... Birlikte koştuk. O gün böyle çok iyi koştun ya falan dedi. Ben ama biraz fazla zorladım kendimi yani. Çok hırpaladım. <gülüyor> çok zaten ortaokuldaydım yani bayağı küçüktüm. Ee, sonrasında şey dedim hani ben de acaba işte spor akademisi mi okusam falan diye. Daha o çocuk yaştayken düşünmeye başladım. İşte lisede spor bölümünü seçtim. Üniversitede işte beden eğitimini ...düşündüğüm gibi gerçekleştirdin. Peki lisede beden eğitiminde başarılı mıydın? Yani ters takla... Yani, <gülüyor> e, ...sen, sen de o zamanlar sandıktan mı atlıyordun? Bizi, bizi öyle atlattırıyorlardı. Ya be, benim şimdi düz lisede spor bölümünde olduğum için... ...çok fazla e, branşla uğraştık aslında... ...okulun imkanları ölçüsünde. E, hepsini de seviyordum. Ama hani ben sadece uzmanlaşmadım. O konuda bir hata olduğunu düşünüyorum geçmişte olan. Çünkü biraz şey maymun iştahlıydım. İşte hı hı. bir dönem böyle bir şeye ilgi duyuyordum ve onunla böyle ilgileniyordum hayatımın anlamı o oluyordu sonra başka bir dönem bu başka bir spor oluyordu. Ama lisede genel olarak hani o bölümde olmaktan mutluydum zaten sadece e, uygulama dersleri değil işte anatomi antrenman bilgisi falan gibi dersleri de lisede görmeye başladık. Onun da bana tabii üniversitede çok faydası oldu. Hı -hı. Ee, derslere girmeden çoğu şeyi biliyordum Çalışıyordum zaten Peki arkadaşlarından, üniversitedeki arkadaşlarından tekrar mesleğini devam ettirenler var mı senin gibi? Var evet evet Yani çok iyi yerlerde çok güzel işler yapanlar da var Hı -hı. Ee, Devam eden de var ee, Başka yollara girenler de oldu tabii ki Hı -hı. Ama var yani Genelde şu an tabii daha da yaygınlaştığı için artık böyle spor kültürü e, i̇ş konusunda çok problem yaşanmıyor Yani sadece tercihler değişebiliyor hı hı. Onun dışında böyle Bu arada dinleyicilerimiz radyosunu iğne açanlar Meltem Demir ve Mustafa Orhan Konuklarımız Mustafa tekrar bir stüdyodasın evet. Hoş geldin tekrar Hoş bulduk abi, Seni geçen duyduğum. kez konuşturmadık iki dakika konuştuk Evet çok az <gülüyor> oldu niye böyle <gülüyor> Bak senin için bir saat uzattık <gülüyor> Teşekkür ederim Evet Mustafa nasıl senin e, e, spora nasıl bulaştın? Nasıl ultramaratonları koşmaya başladın? ultramaratonları nasıl tanıdım? Sizin sayenizde oldu aslında. Benim sayemde aslında. Değil mi? Evet evet senin sayende. <gülüyor> Senden sonra Alper abinin sayesinde. Yani güzel oldu, iyi oldu. Ultramaratonlar ilk başladığım zaten mesafeler bayağı uzundu. 50 kilometre 60 kilometreleri bir anda bulaştım öyle söyleyeyim. daha sonra... mısın? <gülüyor> Değilim. ...değilim en azından kendimi tanıdığımı... ...hissettim yani evet bunlar... ...yavaş yavaş... E, ...sırayla... E, ...şu an mesafeleri kısalttım... ...en fazla 45-30... ...o en son koştuğumuz zaten... ...28 kilometrelik bir o, alan... ...bu arada tam bir tersten <gülüyor> bir başlangıç gibi oldu evet. değil mi? Önce ben uzunlarla doğru, başlayıp... Evet, ...evet evet aynen deneyerek ve sınırları... ...ve kendini tanıyarak da bu evet. mesafelere... ...karar veriyorsunuz. Evet vücudumun... ...yani bunu bir anda kaldıramayacağını gördüm... ...yani... Benim amacım yarışlarda koşmak. Yani bir bakıma sürünmek değil. yani Kendi açımdan hı hı. söylüyorum. Daha birkaç koştuğum yarışta bunu gördüm. Dedim ki evet bu mesafeler şu an için bana göre değil. Hı hı. Mental açıdan daha güçlü olmam gerekiyor. O yüzden mesafeleri son iki yıldır bayağı bayağı bir düşürdüm. Bu da pişman dedim çok daha iyi. Ne olur birkaç sene sonra tekrar... 60'ları 80'leri denemek isterim daha güçlenerek hı hı. şu an için e, antrenmanlarım da çok güzel gidiyor koşular da çok iyi Peki şunu soracağım <gülüyor> İstanbul'da yoğun ve olduk, trafiğin oldukça yoğun hı hı. olduğu bir bölgede hem iş hayatın var hem de yaşıyorsun evet. Dolayısıyla İstanbul'da antrenman yapmak nasıl oluyor? Zor oluyor çok çok zor oluyor Allah'tan hafta sonu kahveli koşular var ...sizin sayenizde oraya gidip ormanlarda... ...güzel bir şekilde güzel park Yarın kurardı, Polonezköy'deyiz bu arada... Evet yarın Polonezköy'de saatte 8.45 buluşma 9'da... Orada, <gülüyor> Orada da olmaya çalışacağız... ...yani hafta içi İstanbul'da... ...yollarda... ...işte daha çok akşam saatleri olduğu için... Hangi saatler ama? mesela bunları söyler misin? 9.30'dan sonra... <gülüyor> Aslında Mustafa'yı sürekli bir yazdete... ...tramvaylar yarışırken yani görüyorlar... Yok tramvayları bıraktım... <gülüyor> <gülüyor> Yani hafta... Şimdi hızlı tren hmm. peşinde Evet evet Marmara'yı deneyeceğim belki daha iyi olur ee, Sabah Haftanın iki günü de stada stat gidip interval çalışıyoruz Bu arada çalışıyoruz. dinleyicilerimiz tramvay şaka yapmıyoruz Hatta bir arkadaşımız diyordu ya tramvayla koşan birine rastladım Mustafa olabilir mi diye <gülüyor> Ve Hatta e, tramvaydakilerle de sen dost oldun Geçen evet. süper yanımda gittiğinde e, o, o kişiler de vardı Vardı evet gelmişlerdi yani en azından yabancı değiliz abi sen misin diyorlar tamam devam et diyebiliyorlar yani bir nevi kendi parkurum oldu tramvay yolları en azından kaldırımlarda normal araba yollarından daha güvenli geliyor bana Hı -hı. Ya doğru mu aslında değil Hı -hı. doğru değil ama antrenman yapabilecek başka hiçbir yer yok hele hafta hafta için. Ve aslında bu da zaman yok ve zaman. yer yok diyenlere gelsin bir şekilde. Yani çünkü evet, yani zaman hepimiz için değerli ve diğer taraftan sen de antrenman yapmak için bir şekilde yer de oluşturmaya çalışıyorsun. Tabii ki. Ne yani, ki İstanbul'da yok böyle güzel yok. yer. Ee, akşam 9.30'dan sonra yapılan antrenmandan sonra ertesi gün sabah stada gidip intervalde yapılabiliyor. Hı hı. Yani 1 saat 2 saat neyse zaman e, bulabiliyorsunuz. İstedikten sonra her şey oluyor yani hı hı. antrenmanlarla ilgili, yarışla ilgili. Evet. Yani her şey güzel bir şekilde Çok ha. iyi Meltem peki ben Meltem'e soracağım sonra Elana sen Mustafa'ya soracak mısın? Meltem Önce su mu yoksa Koşu mu senin için yani su Su derken yüzme antrenörüsün evet. Tercih etme şansı Tabii ki siz meslek olarak şu an yüzme Antrenörlüğü yapıyorsun ama koşu Olarak da ikisinin farkı ya da birbirine Bağlayan yani nasıl kıyaslarsın ben? Yani ım, tabii ikisini de yeri ayrı şey gibi hani çok sevdiğimiz yemekler vardır bir çok sevdiğimiz tatlılar vardır ya aslında şey diyebilirim koştuktan sonra yüzmek belki diyebilirim yani. Hı -hı. Çünkü e, birini daha çok seviyorum diyemem ama şey tabii uzun yıllar benim için deniz hep daha ön plandaydı sadece yüzme olarak değil e, dalış yaptım uzun bir süre işte karşıda yaşadım orada dalış eğitmenliği yaptım. O zamanlar işte sadece böyle ''Aa burası güzelmiş, burada bir koşayım.'' Hani koşu buydu, ee, sonra geçen sene İstanbul'a geldikten sonra aslında ben böyle yarışlara falan katılmaya başladım. Koşu ondan sonra daha anlamlı bir hale geldi. Hı hı. Ee, tabii ki Deniz'in ayrı bir yeri var ama koşu da başka bir şey yani o da başka açılardan çok besliyor beni. ...çok ayırt edemiyorum ya açıkçası. Hangisini daha Hı. çok sevdiğimi bilmiyorum. İkisi birbirine paralel geçiyor. Değişiyor yani evet. Aslında birbirine tamamlıyor çünkü en güzel kavraye toparlanma, yüzme yarışlardan evet, sonra. Iyi, Bu anlamda çok şanslısın aslında. Yani evet. koşu sonrası suyun içinde kendini buluyorsun. Evet. Direkt anne karnına geri dönüyoruz. Cumartesi Alanya'da koştuktan sonra pazar günü çalışıyordum ben. Cumartesi gecesi yola çıktım. Pazar sabahı dokuzda dersim vardı. Oo. Böyle yürüyemiyordum. Bacaklarım uçakta falan da hani durduğum için. Sonra böyle suya bir girdim. Dedim ki ya gerçekten iyi ki bu işi yapıyorum şu an hani hiçbir yorgunluk falan yok o sırada her şeyi yapabiliyorum işte yüzebiliyorum rahatça hareket edebiliyorum falan dinlendiriyor da ee, güzel yani. Peki bir parça dinleyelim mi? Evet Melden'den de bu güzel parça. Anons etmek ister misin? Olur ben e, plasabadan up Dead Hill parçasını istiyorum. bir tercih. Bu arada bir kez muazzam parça demiş ve sıradaki yarışları nelerdir diye konuklarımızın soru geldi arkadaşlar. Mustafa? Hmm, güzel bir soru aslında. <gülüyor> ben de aynı <gülüyor> yani, tepki verecektim. Yarışlar, e, antrenmanlarda bir sıkıntı yok. Antrenmanlarım sürekli var. Yani yarışlara hep hazırım gibi. Ama e, yani önümde bir şu yarışa katılacağım diye bir liste tutmadım. Hedefim de yok. E, doğaçlama gidiyorum aslında. En önemlisi zaman hangisine uyuyorsa zamanım ona gitmeye çalışıyorum. Ee, belki bir ihtimal hani RCS ultradın 25k parkuru olabilir kafamda çünkü 2-3 yıldır hı hı. hani Peki diyeyim. ben de ben bir yarışa kaydolduğum zaman yani normalde devamlı her gün antrenman yapma motivasyonu bulmak yerine bir yarışa kaydolup olup o yarışa kanalize olup daha da motive oluyorum. Sende de böyle hı hı. mi oluyor? Yok ben sürekli motiveyim yani... E, daha güzel antren ya. Şu anda çok özeniyorum evet. antrenörle çalıştığı için değil evet. mi Esvet ile çalışıyorsun? Evet. Ee, o beni sürekli yani bir şekilde motive ediyor. Murat abiyle antrenman yapıyorum. Bir şekilde hani beni ateşleyebiliyor yarışlarda. Ee, e, zihinsel olarak hani bir şekilde biraz çöktüğüm zaman hemen diyor ki şu böyle olacak bunu böyle yapalım hani daha iyi olacak. Yani motive ederek beni biraz daha ayağa kaldırabiliyor. Hani o yüzden... O, bir, benim için bir avantaj Sevim şunu sormuş ben de parkurda sürünmeden kendime gelemiyorum demiş ee, Ben de parkurdan sonra sürünüyorum <gülüyor> Evet işte herkesin yaşadığı farklı farklı maceralar duygular oluyor Şu sürünme ilgili ben de genelde böyle 40-50. kilometre kadar sürünüyorum sonra rahatlıyorum İşte ondan dolayı ben uzun hesaferleri seviyorum Yani benim kendime gelmem ya böyle tempo nabızı biri biri güzel böyle yere getirmek için zaman alıyor ya ben benim farkım şöyle bir düşünüyorum sizden daha çok farkı fark olarak. Yani siz bir şekilde kendinizi yarış içerisinde şu mesafeyi şöyle giderim, bu mesafeyi böyle giderim diye böyle biliyorsunuz. Onun matematiğini yapabiliyorsunuz. Ben de şu an için o yok. Yani kendimi bildiğim için konuşuyorum. Ben istiyorum ki nasıl başlarsam öyle bitireyim başlasın ve bitsin. Fazla <gülüyor> acıllı olmasın. Bi bi bizde e, uzun yol şoförlüğü olduğu evet. için sendeki kısa ve acısız gibi gerçekleşiyor. Bir anda bir göz açıp kapayıncaya ya, bitsin kadar startla finish yani. noktası öyle istiyorsun. Es Ö önceden de sin gibiydi Esas hani... ikinci perdede neler oluyor, neler bitiyor. Onlar da çok farklı elbette. Ya onları da gördüm ama onları görmek için hani biraz da zihin açık olması gerekiyor. Eee Çoğu uzun yarışlarda işte yarışın ikinci ya da son çeyreğinde bedenen çöktüğüm için bunun acısını yaşadım. Birçok yarışta da o yüzden biraz da kendimi düşünerek kısa mesafelere geçmeye karar verdim. Melidem peki sen hangi yarışlar katılmayı <gülüyor> planlıyorsun bu sene? Ee, yani ben Mustafa'nın tam tersi o her zaman hazır. Ee, ben ise <gülüyor> yani antrenman konusunda bu yıl çok motive değilim ama... E... Şöyle bir şey var hani her gün bir şey yapıyorum mutlaka. Zaten işte hiçbir şey yapamasam suyun içinde bir şeyler yapıyorum ya da çalıştığım yerde işte derslere giriyorum. Stüdyo derslerine yoga yapıyorum vesaire. Kendimi bırakmamaya çalışıyorum. Ama böyle kesin bu sene koşacağım dediğim Aladağlar. Geçen sene aşık oldum ilk defa koşup ve hala koşmadığım için çok üzgünüm kaç kar bu sene ikisini böyle kesin diye düşünüyorum. Ee, i̇şte takvime ona göre hani ayarlayıp öyle yapmak istiyorum. Onun dışında şey hani e, tahtalı olabilir. Daha önce koştum ve çok sevdim. Hmm, i̇şte RCS olabilir. Yani yine daha çok böyle dağlarda olmak istiyorum. Öyle. Yani herhangi bir yol koşusu yok bu sene kesin gideyim dediğim. Çünkü normalde onlara da gidiyordum. Ama artık biraz daha hani... Normalde koşamadığım yerlerde tek başıma gidip işte organize olmanın zor olduğu. Erciyesi tek başıma tabii ki de gidebilirim ama işte bir sürü taşı et ya bilmem ne orada kurulu bir şey var. Ee, biz gidiyoruz güvenliğimiz sağlanıyor. İşte siz her şeyi ayarlıyorsunuz organizasyonu yapanlar. O yüzden daha çok böyle koşulara gitmeyi düşünüyorum bu yıl. Aslında koşum güzel yerleri görmek en güzel yolu bence çünkü evet. koşu sayende biz de Alper kaç karlarda çok yeri keşfettik geçen sene özellikle. Belki de bir haftada yürüyerek kat edeceğimiz yerleri evet. bir iki gün içinde kat edebiliyoruz. Evet, de hakikaten Türkiye'de inanılmaz güzel şeyler var. Sen yani şimdi tahtalığını bahsettik biz de orada olacağız. Geçen Abi, sene güzel. 60 kilometre koştuk. Bu sene 27 kilometre koşacağız. <gülüyor> Tam tadında bırakacağız. Mustafa sen de mi koşuyorsun? Hadi bakalım. <gülüyor> Niye mesafeler düştü bir an yani, Allah Allah. İşte Öyle. ben de Mustafa ben de aslında böyle bir şey ben adım adım ilerledim. Tabii ki önce 10 kilometre yere maraton maraton. Ama ultramaraton söz konusuysa doğrudan en uzun mesafeleri girdim. işte Liki yolu sonra İznik'te 130-127 kilometreydi ilkinde. Ben de çok çok uzun mesafelerle duydum açıkçası. Daha böyle orta mesafe, kısa mesafe. Tabii ki PTL söz konusu değil. O zaten 300 kilometre olacak ama o yarış ötesi bir... Yarış. Yarış <gülüyor> ötesi bir tecrübe olacak. Yarış bile değil. Yani Meraklılık koşusu aslında. Evet, yani yarışın koşu. dışında ki e, yarışmacılar da saygı duyun diyor. Yani diğer koşulları da saygı duyun diyor Hı. organizasyonda. Meltem peki e, yüzme antrenörlüğü yapıyorsun ve siz öğrencilerinin e, yaş skalası oldukça geniş. Evet. Peki genç e, küçük çocuk sahibi ailelere ne tavsiye edersin? Kaç yaşında çocukları yüzmeye başlayabilir? E, hmm. Sen en verimli yaşı e, hangi yaş olarak söylüyorsun? Şöyle bence imkanları varsa zaten çocuk hani, e, daha yaşına girmeden bile suya girsin. İki e, cesur. Yani altı, yedi aylıkken kucağında e, suyu bir tanısın. Ondan evet. sonra devam eden süreçte yani e, sürekli suyla iç içe olsun. Zaten böyle olduğunda yüzmeyi öğrenmek diye bir şey söz konusu olmuyor. Ee, bazen ben çocuklara da söylüyorum işte yetişkin öğrencilerime de söylüyorum aslında biz yüzmeyi öğretmiyoruz zaten bildiğiniz ama unuttuğunuz bir şeyi biz size hatırlatıyoruz çünkü hepimiz zaten anne karnında e, suyun içindeydik. O yüzden de... Az e, yüzdüm oradan. Onu unutmadan... Sağdolar yüzdü birden yüzmüyor. Evet gel, gelsin ben söylüyorum ama gelmesi lazım. <gülüyor> Kesinlikle. O yüzden yani hiç o e, şeyi unutmadan, beceriyi unutmadan 6 aylıkken zaten bir çocuğu suya bıraktığımızda çırpınarak suda kalabiliyor. Nefesini de tutabiliyor kafasını suya soktuğumuzda. Ee, ...yöntemleri var... ...yani e, destek alabilirler... ...bebek yüzme eğitimi de veriliyor... ...zaten birçok yerde artık... Ama. ...ama hani o kadar küçükken... ...işte zor tabi... ...herkesin şartları buna uygun da olmayabiliyor... Ee, ...en azından böyle... ...beş yaş, altı yaş... ...daha fazla geç olmaması gerekir bence... ...hani suyla tanışması ve yüzmesi kısmı... ...böyle düşünüyorum ben... ...doğru... ...bence de güzel bir yaş... Yani. Bir de baby swim bir şey var ben biliyorum değil mi? Çok çok evet. küçük yaşlarda birkaç aylıktan hı hı. itibaren anne babasıyla girebiliyorlar. Böyle o zaman o hem de evet. böyle güçlü bağ hem de çocuğun böyle su korkusu. Hiç olmuyor. Yani e, benim ailemde baby swim o zamanlar yoktu muhtemelen ama ben de babama sorduğumda e, bir kere düşündüm çünkü. Bu konuda bayağı düşünüyordum. Hani ben yüzmeyi ne zaman öğrendim, nasıl öğrendim? Sonra sordum baba ben hatırlamıyorum hani ne zaman yani sen bana yüzmeyi öğrettin falan. O Hayır o bana şey dedi yani ben de hatırlamıyorum sen yüzüyordun işte falan zaten sonra fotoğraflara baktık. Doksan bir yılında fotoğraf var yüzerken hani seksen dokuzda doğdum demek ki iki yaşındaymışım hani atıyorlar suya tabii ki. Öyle <gülüyor> Ben de aslında çok çok erken yaşta yüzmeyi öğrendim Biz benim oturduğum yer yere çok yakın Ve annem babam bize biz abimle sonra küçük kardeşimle her zaman annenin annesine bırakıyordu O <gülüyor> da bize götürüyordu Ve ben de 3-4 yaşındayken bir de Nehir'de yüzmek de çok zor çünkü o bak, Tabii, akıntı çok güçlü Sanıyorum yani. 6-7 yaşındayken babamla beraber biz Nehir'den bir taraftan diğer tarafında yüzerek geçiyorduk Ben de yüzmeyi bayılıyorum zor. <gülüyor> Ama pro, tabii profesyonel değil. Böyle keyifime denize kendime atıp saatlerce yüzey biliyorum. Ama Alper maalesef Alanya Ultrasonası bile bacaklara sokamadı. Ben şunu hatırlıyorum. <gülüyor> Ü, Ürdün Suriye bisiklet turuna yıllar önce gittiğimizde Ölü Deniz'de ben e, sırt üstü uzanıp e, zaten <gülüyor> o kaldırma kuvveti en tuzlu bölgelerden bir tanesi evet. suyun üzerinde gerçekten durabiliyordu. Yani o çok çok güzeldi, çok rahattı. Alanya'da öyle yerlerde yüzmek lazım. Alanya'da aşırı tuzlu suyu vardı. Alanya'da e, yükseklerde e, koşullarda sonra denizi uzun süre gördüm ama sahil şeridinde bile yürürken o plajda suya biraz girdim bak ayaklarım o şekilde girmiş oldu. Oh, i̇yi avantaj. O <gülüyor> kesinlikle avantaj. <gülüyor> temizlenmiş. <gülüyor> çok çok kesinlikle öyle oldu. <gülüyor> Peki Mustafa. Efendim. E, biz istek parçası çalalım mı? Niye? Senden gelsin mi? Gelsin. Bon Jovi'den ne? Bon Jovi'den hangi parçayı? Bon on a Prayer şarkısı. Güzel bir parça. Seçimleri çok iyi diyorlar ee, Biz de konuklarımıza teşekkür ediyoruz Teşekkür açar. ederiz Buradan da Biki ve Sevim'e çok selamlar Şimdi dinliyorlar ve şarkılar çok beğenmişler Diğer tüm dinleyicilerimize tabii, tabii, de tabii. sevgilerimizi iletiyoruz ee, Konuklarımız kimler? Yüzme Antrenörü, Koşucu, Dağcı, Meltem Demir Ve Mustafa Orhan Koşucu dostlarımız bizlerle Ben Alper Ben de Programımız devam ediyor ben biraz rekabetten bahsetmek istiyorum. Çünkü ben en son şimdi Melitem ile konuştuk. O bana sorduğu Türkçe ne zaman öğrendin? Ben 2003 yılından itibaren Türkiye'deyim. Ama böyle ne zaman konuşmaya başladım ben de hatırlamıyorum. Peki hangi, hangi dizi sayesinde oldu? Aşkı Memnun tabii ki. Ya hayır tamam <gülüyor> Aşkı önce ben konuşuyordum elbette yani çocuk kaç sene oldu çalışıyordum yazıyordum ama evet evet Aşkı Memnu Geçen başla. Geçen gün bir yabancı bir öğretmeni İngilizce öğretmeniz Türkiye'de yaşıyor ve sevdiği Hı -hı. diziler arasında Aşkı Memnu dizisi de vardı özellikle bu diziyle ben Türkçe'yi de öğrendim diyordunuz bu da çok önemli bir konu Benim aslında. Benim için tek dizim var bu. Ee... Söz konusu aslında Alper. Başka bir yere götürdün sana. Evet rekabet. <gülüyor> Raporda, evet evet rekabet. <gülüyor> Bu arada yarış ilgili raporlarım www.elenapolikova.net sitesinden blogumdan okuyabilirsiniz. Ve söz konusu rekabetse en son Alanya raporum var. Orada benim için mutlu bir an oldu hepimiz için son bölümü okuyacağım. Tabii ki tabii ki <gülüyor> ya yani, çok güzel bir şey oldu. Son kilometreler eski arkadaşımla beraber koştuk ve finish çizgisini beraber geçtik ve elbette biz hepimiz yarışıyoruz ama yarışın ötesinde bambaşka bir şey var. Onu bu duygu anlatmak biraz zor. Böyle dostluk, arkadaşlık ve ömür boyu hakikaten unutulmayacak dostluklar ve anlar yaşanıyor yarışı sınasında. Benim için rekabet ötesinde başka bir şey var. Yarışı sınasında etik davranışı, tabii ki doğadan keyif almak hepimiz onun için yarışıyoruz. Ama elbette yarışıyoruz ve benim en büyük rakibim Alper. <gülüyor> Ne Benim, öyle. benim yarışta, <gülüyor> Ben zaten onu raporumda yazdım. Ee, yaş ilerledikçe ve daha çok yarış katıldıkça... ...hırslarım bir yana geçiyor hakikaten. Ee, ama... Alper, ben hiçbir zaman geçmeye vazgeçmeyeceğim. Ömür bu uğraşacağım onunla. E, peki PTL'de? O, PTL'de maalesef <gülüyor> böyle bir şey olmayacak. Acaba sen yarışıyor musun Meltem? Sen de böyle yarışçı... Çünkü bende yarışçı ruhu var kesinlikle. Yarışıyoruz. Ama e, yarış ruhundan daha önemli... İşte doğadan keyif almak ve, kendisi, de bırakmadan ve kendim performansa en iyi performansı görmek ben istiyorum Fark etme istiyorsan sunucu olacağım ama elimden geleni yaptığımı bileyim Benim için bu çok önemli ee, Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Evet ben zaman zaman yarışıyorum zaman zaman kafama göre takılıyorum Ama kesinlikle şöyle diyenlerden değilim ee, ya yok ben hiçbir yarışta işte rekabet etmiyorum Rekabet bana göre değil ee, Ben sadece işte tamamlayayım koşayım yeter diyen bir insan değilim Bunun da zaten şuna bağlı olduğunu düşünüyorum Hani e, ilk koşmaya başladığımda tabii ki rekabet etmiyordum 2015'te Alanya'da yarım oraton koştum ee, Sonra da bir iki yıl ...yani öyle yine alan şey Antalya'da... yarım maraton yine... ...bir iki sene üst üste onu koştum... ...kaçta yaşıyordum, bir şeyden haberim yoktu... ...çok fazla yarışlardan... Ee, ...sonra bir tahtalı da koştum... Ee, ...yine hani bitireyim... ...acaba bitirebilir miyim... ...çok yüksek işte dağcılık yapıyorum... ...falan ama hani hızlı gitmem lazım... ...sonrasında şeyle başlıyor... ...bence rekabet... Ee, ...bir noktada biraz... ...fena değilmişim ben ya aslında... ...dediğin zaman... Yani ...bu şey değil yani... ...ukalalık ya da öyle bir şey değil... ...kendini beğenmekle de değil... ...zaten e, görüyorsun hani... ...hepimizin farklı konularda... ...biraz daha işte... ...kimimiz çok hızlıyız... ...kimimiz çok dayanıklıyız... E, ...belki... ...çok iyi dans eden vardır falan... bambaşkıdır ...ben de onu yapamam... E, ...baktım işte bazı yarışlarda... ...böyle biraz önlerde oldum... ...işte kürsü olduğu ya da hani ona yakın şeyler oldu ve aslında şey beni açtı biraz yüksek lisans sırasında işte Muğla Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken orada bir antrenörle tanıştım ee, hem böyle çok iyi dost olduk o çok hırslı biri gerçekten yani inanılmaz böyle çok da iyi sporcuları da var zaten milli takım düzeyinde ...işte bana şey dedi... ...ben hani kendine karşı... ...ya yani tamam sen de antrenörsün ama hani... ...kendi kendine antrenman yazarken... ...çok acımasız olamazsın... ...işte ya da bazen çok fazla merhametli olursun... ...hani ben sana antrenman vereyim dedi... ...işte geçen yıl ben onunla... ...böyle biraz çalıştım... ...o zaman evet gerçekten daha çok yarışıyordum... ...çünkü... ...bir taraftan böyle destekleyen... Ve ...senin için hani çaba gösteren de biri var... ...benim de mesleğim bu biliyorum hani çok tatmin edici bir şey. Ee, ama işte dediğim gibi hani eğer kendime güveniyorsam... ...ve o yarışa öyle bir niyetle giriyorsam tabii ki de yarışıyorum. Ama aynı zamanda bazen de hani şey olabiliyor böyle hani bitireyim bu yarış bitsin. Mesela ya öyleydi benim için. Çünkü çok hazır değildim. Kafam da çok yani çok günümde de değildim aslında. Ama hani orada olmak çok güzeldi. Dedim Meltem koş ve tadını çıkar. Ne gerekiyorsa yap. Yarışmadım çok fazla. Zaten şey de yoktu. Hani e, o kadar gücüm de yoktu yani açıkçası. Sona geldiğimde zaten iki üç tane kadın sporcu gördüm. Oradan sonra da... ...şunu geçsem mi falan gibi bir şeyim... ...olamadı yani. Bazen yarışıyoruz. Peki blogunda <gülüyor> okudum. E, suya girdin mi? Yüzdün mü, yüzmedin mi? E, yüzmedim. Suya girdim. Yani telefonumu... Hmm. ...yukarıda tutarak hani... E, ...bayağı bir gözüme kadar suya girdim. Dayanamadım evet orada. Hatta o sırada zaten... ...iki kişi de e, geçti... ...beni. Ondan sonra... ...ama ben çok kötü bir zamanımın olduğunu... ...düşünüyordum yani. Saate baktım... ...oo dedim kaç saat olmuş zaten... ...ben herhalde bayağı gerilerdeyim falan... Hani o yüzden şeydi benim için yani güzel bir andı güzel bir andı e, çok da önemsemedim zaten hani ne kadar <gülüyor> önde olabilirdim o saatten sonra aslında Böyle. sağlıklı rekabet e, güzel bir şey kesinlikle e, e, evet. çünkü güçlü sporcularla yarışmak e, siz kendi performansını geliştiriyorsun ama şöyle bir şey var e, rakip aslında ben bu kelime sevmiyorum ama adlandırmak lazım nasıl olsa. Evet. E, Rekabet başka bir koşucunun hakları dokunmadıktan sonra güzel. Çünkü bazı parkurda görüyoruz saygısızlıklar oluyor. İnsanların Hı -hı. hakkı yeniyor. O sağlıksız bir şey ve kesinlikle özellikle patika ve ultramaratonlarda görmek istemediğimiz bir davranış. Mesela Çünkü, kestirmeler ve onun dışında evet. yanlış yöne giden sporculara kimse seslenmiyor. Yani ben Alanya'da geçen sene böyle bir konuda karşılaşmıştım. <gülüyor> <Siz>, evet. Evet. <gülüyor> evet. Yukarı yükseldik ve sonra yani bir etap e, e, bayağı bir ekip olarak yukarı çıkıyorduk ama aşağıda gidenler, saatine rota yükleyenler normal rotada izliyor, gidiyorlar ve hiç haber Onlar vermiyorlardı. Evet, evet, oh. aynı, aynı. Böyle durumlarda yaşanabilir. İşte de, tabii ki yarışma konimli ama her şeyden önce dostluk ve birbirine yardımcı olmak. Şimdi tekrar söz konusu böyle iki dakika Mustafa'ya sormadan önce. de böyle bir cümle var. Aklımda çok kaldı. Siz ne kadar bu yarışı bitirmek istiyorsunuz? Yanındaki takımlarda o kadar bu yarışı bitirmek istiyorlar. Evet. Ondan dolayı birbirimize saygı ve gösterip yardım olalım. Mustafa peki rekabet konusunda e, ne diyorsun sen bazı yarışlarda çok hızlı başlıyorsun. Evet e, rekabet tabii ki herkesin herkesin istediği şu antrenmanlarımın karşılığını alayım. Yani Bende de bu durum söz konusu e, start çizgisine kadar her şey oraya geldiğim zaman yarışa adapte oluyorum yarışın başladığını anlıyorum rakipleri görüyorum hani rakipleri daha önceden hiç analiz etmiyorum demiyorum kim geldi kim var listede nasıl olsa rakip ise benden ne kadar analiz edersen et bir şekilde seni geçecektir ya da sen onu geçeceksin aksi, aksi durumda parkur içerisinde benim yan yana koştuğum rakibim yarışın orta, orta mesafesinde de olsak yani onu bir şekilde Hadi bırakma, hadi daha iyisini yapabiliriz gibi motive ediyorum. Son yarışa da öyle oldu. Alanya'nın son inişine kayalık etapında benim önümdeki ikinci giden arkadaşımız bir baktım dikkatimi çekti. Bir baktım normal yol ayakkabısıyla o kayalık mesafeleri inmeye çalışıyor. Çok sıkıntılı bir parkurda. Düz yola indiğimizde de ona söyledim. Yani daha iyi bir seçimle birlikte daha iyi bir derece alabilirdin. Çünkü çıkışları iyi olan bir arkadaşımızdı. Buradan da selam olsun ona. Evet dedi. Yanlış seçim yaptım dedi. Yani hadi bırakma peşim. Hadi daha iyisini yapabiliriz gibilerinden. Beraber birbirimize hani destek vererek. birbirimize ateşleyerek. Ha, tabii ki o sonuçta ikinci oldu. Tebrik ediyorum. Ben de arkasında kaldım. Ama evet. O benim rakibim. Ama önce bir saygı, önce bir sevgi. Gösterdiğin takdirde aynısını bulabiliyorsun. Benim de... Öncelik hedefim bu. Öncelik saygı gösterip saygı görmek. Nasıl olsa bir şekilde bacakta ne varsa finiş dedi onu karşına bir şekilde çıkıyor. O yüzden bütün yarışların umarım böyle geçmesi dileğiyle. Yani kötü düşünme ne bileyim yarışmacı dedi Alper abim dedi ki bana kayboldu seslenmiyor. Yani öyle bir düşüncem olamaz. Geçen yıl Alanya'da aynı parkurda başımıza geldi. Aynı noktada biz de kaybolduk. Bunlar talihsiz şeyler parkurda dağda patikada olan şeyler. Ama insanları bir şekilde uyarıp ya da doğruyu gösterip daha huzurlu bir şekilde finish'e varabiliyorsun. Arkandaki de sonuçta insan. Belki senden iyi belki hak ettiği yerde değil. Yani o şekilde onun önünü kesmeyerek daha iyi bir performans sağlaması için hem kendini hem ona bir zemin hazırlayabiliyorsun. Her şey bizim elimizde çünkü. Parkuru işaretleyenler bir şekilde yarış esnasında parkurdan dışarı çıkıyor ve parkur bize kalıyor. Yani niyetin neyse parkuru onu yansıtabiliyorsun ve karşına da o çıkıyor. Ben bunun tarafındayım. Yani bu sonuçta biz bize lazımız. Önüne bir yerde sen düşsen arkandaki seni kaldıracak. Önündeki düşse sen onu kaldıracaksın. Yani... Umarım geçen, böyle de devam edersonu. Geçen sene Ala Adalar'da senin önündeki yarışçı sanıyorum düştü. Sen evet. de onu kaldırdın. E, tam, mecbur kaldıracaktım evet. hani gerekirse yarış bile bırakılır ki bırakırdım. Ama şükür Allah'a yani ona da bir şey olmadı. Ben de ondan önce düştüm. Çok ciddi düştük yani. Ki Ala çok sert bir zemine olan bir parkur. Onu kaldırdık. Beraber finişe girdik. Ate ben finişe girdim. Hala ona bağırıyorum. Hadi düşme, düşme. Niye? Sonuçta İnsanız ve yarış bittikten sonra yan yana olacağız ve hep olacağız yani. Aynen öyle. Ben böyle bir anı paylaşmak istiyorum bu Alanya'dan. Biz Ezgi ile koşarken sanıyorum yarış sonuna kadar 500 metre kaldı. Ben aşağı Alper'i gördüm. Alper'le böyle bu konuda dikkat çekmek istiyorum parkurun ortasında 38 kilometrede Alper'le ve aramızda yaklaşık 15 dakika fark varken Ben bu farkı 2 dakika indirdim Yarış 10 kilometre daha uzasaydı iki e kesinlikle geçerdi Ben orada arada anladığımda gitmek e <gülüyor> Etap süresine daha doğrusu öncesinde de Polat ve Savaş da özellikle diyor ki işte biz senin taraftayız veya Elana'yı da aynı Bana şekilde böyle söyle, söylüyorlar <gülüyor> Evet ve Bahisler oynanıyor üzerimizde bu sefer Elena geçecek ben Elena'cıyım tam ayrılırken Savaş diyor ki Alper'ciyim dedim sen Elena'yı da aynı şeyi söylüyorsun <gülüyor> ve böyle bir rekabet oldu. Ve ben Alper'e seslendim ki çünkü artık birkaç dakika sonra finish oluşacağız ben de diyor Alper'e seslendim hadi Alper bizi bekle hep üçümüz finişe girelim güzel. Acaba. Evet evet aynı öyle dedim ama Alper o kadar İnanalım hızlı mı? gitti ki. O kadar hızlı gitti ki Mustafa o sıralarda video çıkıyordu. Mustafa nasıl oldu bu anlatsana? Ne soruyordu sana? Elene ne aradı? İlk soru eleneydi. Ben parkurun işte geriye doğru yürümeye başladım, yanında İbrahim abiyle birlikte. Dedim ki fotoğraflar çekeriz işte. Koşan pilot. Tabi aynen öyle. Fotoğraflar çekeriz işte son 500-600 metre kaldı yani biraz daha işte ateşlemeye çalışırız. Sonuçta dedik hani biraz yorgundur, bitkin vaziyette gelebilir. Bir baktım Alper abi 3.50 4 pace aşağıya iniyor Dedim abi e, Nasılsın iyi misin Alper abinin bana sorduğu soru şu Elana geliyor mu <gülüyor> Dedim abi ben nereden bileyim Elana geliyor Hatta mu? diyor ki Elana'nın 15 dakika var gelmesine Hayır hayır diyorum Bu, çok yakındalar Evet ben baktım şeyden e, Bilgisayardan e, sıralamaya Dedim Elana 10-15 dakika arkadadır Dedim senin arkanda Baktım Alper abi bastı koşu bize peşinden hani, Gitmeye çalışıyoruz ayağımızda terlik Elimizde poşetler, çantalar. O diyor ki yok yok arkada geliyor. Arkaya bakıyorum arkada kimse yok. Abi dedim gelen giden yok. Yok diyor geliyor diyor. Allah Allah neyse dedim ben de ayağımızda terlik, elimizde kamera videoda çekelim dedik. Hani durmuyor da yavaşlamıyor da e, terlikler ayağımızda döndü taşlar ayağımıza battı biz dedik herhalde yukarıda kıyaseye bir mücadele oldu ki dedim Alper abi Canavri ile finish'e attı kendini ha şöyle işte maalesef sporda böyle keşkimiz olmuyor çünkü geriye dönemiyoruz ama ezgin sayında buradan da çok selamı söylüyorum evet, sevgiyi söylüyorum. iletiyorum Muhteşem bir sporcu çok güçlü ve aşağıya o kadar hızlı iniyor ki biraz daha o uzasaydı Alper elimizden kurtulamazdı ben o anı anlatayım kullanımda müzikle iniyorum ki Elena bir playlist hazırlamıştı onları dinliyorum artık sonlara doğru bir baktım o sesi nasıl duydum bilmiyorum. Bir baktım Elana'nın sesini <gülüyor> duydum. Ezgi ile birlikte Ezgi önde. Elana arkasında be beraber geliyorlar ve Elana şöyle seslenmiş aslında. Hani birlikte finish yapalım ama bana şöyle geldi. Ee, sen merak etme seni geçeceğiz diye ben duydum. Öyle <gülüyor> <gülüyor> <Ve>, evet. <gülüyor> ve, ve onun üzerine ben inanılmaz derecede ve soruyorum orada bir görevli var ve yanlış yöne de gidebilirim. Evet. Diyorum ki son ne kadar kaldı diyorum? Bir kilometre. Mustafa'ya soruyorum iki yüz metre. Herkes bir şeyler söylüyor diyorum. Yani ne, ne olacak? En o son, son merdivenlerden. Evet, geçmek bilmiyor, bitmek bilmiyor. Bu arada biz tabii heyecanla bu tarz yarışlardan, koşulardan bahsediyoruz. Ama diğer taraftan da spora yeni başlamak isteyen kişilere de ben şunu anlatmak istiyorum. Team Rambo'nun koşu takviminden yeni koşulara ulaşabilir, erişebilirler. Ve diğer taraftan şunu söylemek istiyorum. Elbette ki koşuya yeni başlamış olabilirsiniz. Ama bir yarışta da gönüllü olarak da bu heyecanı, bu duyguyu yaşayabilir, organizasyona destek verebilirsiniz aman bizim play, benim yaptığım playlistimde ve çok çok son aylarda sevdiğim yani never too late parça acaba son yıkan mıydı bu? Öyle çalıyor muydu? Bilemedim ben. Elene daha iyi bilir yani. Bu parça vardı. Var. Ee, yok yok benim playlistimde yani, var ama başka yerde çalıyor olabilirdi. Peki çok az zamanımız kaldı. E, Meltem. Kızandırılmış durdayız. Evet, Zaman evet, e, zamanlayıcımız ilerliyor. 6 dakikamız vardı. 6 dakika. Peki e, Türkiye'de e, Kadın olmak ve spor yapmak ve kadın sporcu ve konuk anlamında da harbiden yani kadın sporculara çok az denk geliyoruz ve hı hı. diğer taraftan kadınlar uzun mesafelerde de görüyoruz Elena ile zaten bunu da görüyoruz sizlerle de muhteşem işler başarıyorsunuz hı. tavsiyeler nedir ve yarışmak haricinde günlük yaşamda da spor nasıl ilerliyor? Ee, öncelikle kadın ve spor bağlamında hani kısaca bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii çok derin bir konu ama hı hı. E, ben bunun çok temelden kaynaklandığını düşünüyorum. Hani aslında böyle işte ya kadınlar da artık uzun mesafeler koşmaya başladı diye şaşırmak doğru değil. Çünkü hı hı. zaten aslında biz daha iyiyiz dayanıklılık anlamında. Ee, fakat şey ile ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum. Şimdi biz çok kısıtlı bir şeye bakıyoruz işte koşu hani tek bir branşa bakıyoruz. Oho yani bir sürü spor var ve genelde erkekler daha çok işte e, aile tarafından yönlendiriliyor. Ya da ailede bunu yapan biri varsa e, bu arada hani çok dağıtmak istemiyorum vakit az olduğu için ama dalışla ilgili ben böyle bir çalışma yapmıştım. Hı hı. E, yüksek lisans tezim aynı zamanda. E, kesinlikle... E, şey olmuyor yani kız çocuğu bu anlamda biraz daha geri planda kalıyor. Tabi bu değişiyor artık bu algı değişiyor. Şimdi ben kendi öğrencilerime de bakıyorum kız çocuğu erkek çocuğu diye bir ayrım yok artık hani e, çocuğunu spora yönlendiriyor aileler. Hı hı, harika. O yüzden e, zamanla bu açık biraz kapanacak diye düşünüyorum. Hı hı. E, hayata sporu katmak önemli bazen kadınlar olarak bunu e, genelde estetik kaygılarla yapıyoruz. Ee, yani <gülüyor> kendimi de içine aldım ama hani aynı cinsde olduğumuz için ee, olsun önemli değil bence amaç çok da önemli değil yani estetik kaygıyla yapılsın zaten ondan haz duyulunca o hayatın bir parçası olur ve bir süre sonra bakmışız ki a işte fit oldum güzel oldum o zaman biraz daha yapayım bence amaç çok önemli değil ee, sonuç olarak eğer hayatımızda buna vakit ayırabiliyorsak ve bundan zevk alıyorsak önemli olan bu. Hı hı. Evet Kesinlikle çok önemli Mustafa peki sen yeni başlayanlar ne tavsiye edebilirsin Benim öncelikle düşüneceğim Aileleri bil, e, bilinçlendirmek e, Dün e, Başımıza gelen Murat abiyle bir olayı anlatmak istiyorum e, biz... Hızlı bir interval e, antrenmanı yaptık. Yani hem recovery hem tekrar toparlanma amaçlı. Murat abi öğrencilerinden bir tanesini bekliyordu. Küçük bir çocuk geldi. E, ailesine yalvarıyor. Lütfen çocuğu getirin sürekli getirin. Ya, bu çocukta ışık var. Dedim abi niye bu kadar üzerine düşün çocuğun. Hani küçük 11-12 yaşında bir çocuk. Mustafa dedi çok hızlı. 100 metreyi dedi, 15 saniyede koşuyor dedi. Hızlı bir çocuk. Altyapısı alt olabilecek bir çocuk. Gelecek vadeden. Ama Hı. ailesi hiç getirmiyor. Burada en büyük sorun ya yüzde yüz sorunlardan biri aile. Aileleri bilinçlendirmezsek aileler şöyle farklı bir tabir. Yani elin çocuğunu gıptayla bakar. Neden benim çocuğum böyle değil? Elin çocuğu başarıyor. Neden sen başaramadın? Yani derslerde başarısızlık düşünüyor belki de sporla birlikte olmayacağını düşünüyor. Bu sporla insanlar. birlikte öğrenci daha çok başarılı olur. Neden? Disiplini öğrenir. Eğitim öğrenir. Acıyı öğrenir. Her şeyi öğrendikten sonra derslerine daha iyi sarılır ve başarılı olur. İkisini bir anda da yapabilir. En azından toplum toplumu bilinçlendirirsek iyi sporcular yetiştiririz. Bu bu ya bu şekilde hani sadece çocuğa sen yap hadi seni götüreyim diyerek olmaz. Aile destekli spor altyapısı oluşturulmadığı sürece çocuklar sadece spora ya kötü gözle bakar ya da ...bir topluma gireyim, bir ortam yapayım, ne bileyim değişik insanlar tanıyayım diye bakmaya çalışır. Bu da olmaz, başarıyı getirmez. Kesinlikle ve benim tavsiyem de zaten ailelerin çocuklarıyla birlikte organizasyonlara gitmeleri... ...koşmasalar dahi orada görmesi ve çocukların da bunu görmeleri. Evet, aynen öyle ve biz her zaman diyoruz ki yeter ki isteyin o zaman ve yeter ki sağlık olsun... ...o zaman hem vakti olacak hem her şeyi başarabilirsiniz. Yeter ki istedin ve pes etmeyin. Dinleyicilerimiz bugün e, Yeter ki istedi. Meltem Demir yüzme antrenörü, koşucu, dağcı. E, Meltem Demir sosyal medya hesaplarından kendisine ulaşabilirsiniz ve Mustafa Orhan ee, yaşayacağımız anlatacağımız çok şey var ve koşularda yarışlarda hep birlikte olacağız. Evet. Ee, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz. Yani, e, zaman çok çabuk geçiyor. Anlatacak çok şey var ama e, her daim sporla kalalım. E, spor hayatımızda önemli bir yer tutacak ve e, nice güzel anlarımız olacak hep birlikte. Evet, e, spor dolu bir hafta sonu dileriz. E, i̇yi ki bizimleydiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Biz ederiz. Teşekkür Biz ediyoruz. teşekkür ederiz her şey için sağ olun. Yeter ki iste Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler Hazırlayan ve sunanlar Elena Polakova ve Alper Dalkırç. Katkılarından dolayı Ezacıbaşı Spor Kulübüne teşekkür ederiz.